Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Sandras'ta Doğa Derneği'nin oldukça kapsamlı bir çalışması olan Türkiye'nin önemli doğa alanları araştırmasına göre ülkemizde bitki çeşitliliği açısından önde gelen alanlardan birisi ve ayrıca Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Beyağaç bölgesinin ana su kaynağı. Sandras'ı koruma platformu, Sandra Dağı'nın madencilik faaliyetlerine açılması üzerine Change.org Taksim, Sandras'a sahipçik adresinde bir kampanya başlattı. Açık kaynak olarak yayınlanan resmi bilgilere göre, Sandras eteklerinde 19 adet ruhsatın çevre etki değerlendirmesini inceleyebileceklerini ifade eden platform, Kesin koruma altındaki alanlarda ruhsatların maden ve petrol işleri tarafından derhal iptal edilmesini talep ediyor. Kampanya metninde ayrıca şöyle demiş: Muğla Sandras Dağı'nın maden şirketlerinin kepçeleriyle delik deşik edilmesine izin vermeyelim. Sandras ve etekleri uluslararası tanınırlığı olan önemli bir doğa alanı. Bu alanın bittiği yerde Köyceğiz dalyan özel koruma alanı ve kuzeybatısında da yaban hayatı koruma sahası var. Sandras'ta açılan maden sahaları aşağıdaki portakal bahçelerini, tarımı, balıkçılığı etkileyecek. Kesin koruma alanındaki ruhsatlar maden ve petrol işleri tarafından derhal iptal edilmeli. Kesin korunan hassas olarak ilan edilen Kartal Gölü doğal sit alanının etrafındaki koruma alanı tampon bölge olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmeli. Maden dahil telafisi mümkün olmayacak, doğa tahribatına neden olan tüm faaliyetler durdurulmalı ve ilgili Kurum izinleri iptal edilmeli ve gerekli koruma kararları alınarak bu alanlarda valilikler tarafından çet gerekli değil kararı verilmemeli. Kampanya Change.org Taksim, Sandras'a sahip çık adresinde devam ediyor. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kuzey Ege Bölgesi'nin son sulak ekosistemi olan Akçay Sulak Alanı'nın bir kısmının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yılı aşkın süreyle hafriyat alanı olarak kullanıldığını hatırlatarak tehlikenin devam ettiğini bildiriyor. Derneğin Change.org Taksim Akçay Sulak Alanı adresine başlattığı ve 10 binin üzerinde kişinin imzaladığı kampanya Büyükşehir Belediyesi'nin alanı rehabilite etmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ise alanın ulusal öneme haiz sulak alan statüsüyle tescillenmesini talep ediyor. Kampanyaya 37 sivil toplum kuruluşu da imzacı olarak destek vermiş. Kampanya metninde şöyle deniyor. Sulak alanda hem hukuka hem de Türkiye'nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi'ne aykırı biçimde inşaat faaliyetleri yürüten Balıkesir Belediyesi'nin sulak alandaki molozları kaldırması ve rehabilitasyon sürecini bir an önce başlatması gerekiyor. Bununla birlikte hali hazırda kaçak yapılaşma, İmar, su kaynakları civarında gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri ve çeşitli tesislerin atık suları nedeniyle kirlilik tehlikesi altında olan sudakalanın daha fazla tahrip edilmemesi içinse, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın alana ulusal öneme haiz resmi statü vermesi ise Akçay sudakalanı için hayati önemde. Buna ek olarak 20 Eylül'de yayınladıkları güncellemede Kaz Dağları Koruma Platformu yapılaşma planlarına karşı dava açtıklarında belirterek, Herkesi desteğe çağırıyor kampanya Change.org Taksim Akçay Sulakalını adresinde. Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı olan Gökçeada Yıldız Koyu'nun yapılaşmaya açılmasını önlemek amacıyla Change.org Taksim Yıldız Koyu'ya dokunma adresinde bir kampanya başlatıldı. Anıl Ceren Altunkanat'ın başlattığı bu kampanyada şöyle deniyor. Gökçeada'nın en çok korunması gereken bölgesi yapılaşmaya açılıyor. İmar planı Gökçeada Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Koruma altındaki pek çok tür Gökçeada Sualtı Milli Parkı'nda üreme ve yumurtlama dönemlerini geçiriyor. Yıldızköy yapılaşmaya açılırsa başta bu türler olmak üzere pek çok canlı ve doğamız zarar görecek. Bu yanlış karardan dönülsün ve Yıldızkoyu yapılaşmaya açacak olan imar planı iptal edilsin denmiş kampanyada change.org/taksim Yıldız Koya Dokunma adresinde devam ediyor bu kampanyada. Marmaris orman yangınlarından sonra usulsüz betonlaşmaya karşı direnen Marmaris Kent Konseyi Change.org Taksim Marmaris Ormanları adresinde bir kampanya başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Valiliğinin Marmaris Kuzılbük Resort Otel ve Devre Mülk Projesi için verdiği ÇED gerekli değildir kararını iptal etmesini talep eden kampanyada milli park içerisinde projenin çevre etki değerlendirmesi dışında kalması kararını kabul etmiyoruz demiş. Kampanyada verilen bilgilere göre uygulamayı yapan firma haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla ticaret mahkemesinde Kent Konseyi Çevre Sözcüsü'nün şahsına manevi tazminat davası açmış. Sesimizi çıkarmamızı engelleme girişimlerini kabul etmiyoruz diyen Marmaris Kent Konseyi, haksız rekabet sayılmaması gereken davaya bakan mahkemeden davanın esasına girmeden davayı reddetmesini, ÇED gerekli değildir kararını veren Muğla Valinin de bu karardan vazgeçmesini bekliyor ve talep ediyoruz demişler. Change.org Taksim Marmaris Ormanları adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yer.